Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde canlı yayındayız. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz ve yayın masamızda Feryal Kabil var. E, Damla merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. E, dört aydır yoktu, uzun sayılacak bir ara oldu. Evet, Özledik. ben de özledim. Senden, <gülüyor> <gülüyor> senden sürekli söz ettik, senden ve Bulut Nart'tan. Çok teşekkür ederim. Ee, Bulut Nart da senden söz etti ama ben çok anlamış olamayabilirim. <gülüyor> Hemzemin de bugün dünyanın dört bir yanından sosyal fayda iletişim örnekleri üzerine konuşacağız. Üzerinde konuştuğumuz kampanyaları görmek isteyen dinleyicilerimiz için de bağlantıları programla eş zamanlı olarak Twitter'da Mira alt çizgi İstanbul Manisa Yozgat Rize Adana alt çizgi İstanbul adresinden paylaşacağız. İlk kampanyamız İtalya'dan. Benim dört aylık doğum iznimden sonra bir doğum kampanyasıyla başlamak faydalı olur diye düşündüm. Ee, ...Avrupa'da son 10-15 yıldır... ...Türkiye'de ise son birkaç yıldır... ...gündemde olan nüfusun yaşlanması... ...ve doğum oranlarının düşmesi meselesi üzerine... ...İtalyan hükümeti kolları sıvamış... ...ve bir kampanya hazırlamış. Evet İtalyan hükümeti bir de bunu kendi başına yapmış... ...kimseye sormadan. Maalesef öyle yapmış. Çünkü 22 Eylül'ü doğurganlık günü ilan eden hükümet... ...doğurganlık günü hashtag ile... ...sosyal medya üzerinden bir kampanya yürütmüş... ...çeşitli afişlerle ...ve ondan sonra olanlar olmuş deyip... ...sözü sana bırakayım. E, yani. ...yapamaz mı? Koskoca hükümet. Kimin ne zaman doğuracağına... ...nasıl doğuracağına karar veremez mi? Tabii. B böyle özgürlüğü yok mu? Doğru söylüyorsun. <gülüyor> aslında niye biz kadınlar... Kendimiz, ...kendimize karar veriyoruz ki? Yani beden bizim mi? Biz aslında... ...iyi ve faydalı nesiller yetiştirmek için... ...buradayız. Doğru. <gülüyor> Buna verecek bir cevabım var ama vermeyeyim ben. <gülüyor> Afişlerden söz edelim. Ee, sabah programındaki... ...can gibi olmayayım. <gülüyor> İlk afişte e, genç bir kadın elinde bir kum saatiyle bize bakıyor, onu görüyoruz. Kum saatini bize doğru uzatmış. Perspektifte de kadın geride gözüküyor, şimdi i̇şte saat çok önde falan. E, üst başlıkta güzelliğin yaşı yoktur ama doğurganlığın var diyor. İkinci afişte ise bir yatağın ayak ucundan görünen iki çift ayak var. Bu ayağın arasında da gülümseyen bir surat var yani smiley var. Başlık diyor ki yaşlanmak ve çocuk doğurmak mutlu haberi geciktirmenin riskleridir diyor. Ee, şimdi tek tek estetik şeyler üzerinden bakılırsa aslında ...görüntüler hiç estetik değil yani böyle kocaman bir el bize doğru uzanıyor ve el. elinde bir bir nevi o elin işte o elden bile küçük bir şey var kum saati var. Ya kötü bir işçilik aslında. ...hani şey yapmak istemem ama... ...çamur atmak istemem ama olmamış yani. Eğer benim kreatif direktörlüğümde gelseydi önüme... ...bunu düzelt diye gönderirdim. Diğerinde de... E, ...yani hakikaten o gülen yüz, ayaklar falan... E, ...evet şeydi, belki idare eder. E, şimdi tabii... ...bu estetik ve e, tasarım değerlendirmeleri bir yana... ...tahmin edileceği gibi... ...ve baştan da ipucunu verdiğimiz gibi... İtalyan kadınlarının büyük bir tepkisiyle karşılaştı... İtalyan kadınların diyoruz ama yani İtalyan kadın örgütlerinin aslında sözünü ettiğimiz şey. E, mutlu haber illaki çocuk doğurmak değil mi? E, çocuk doğurmak mı? Hayatımı planlamanın adı mutlu haberi geçiktirmek mi falan diye böyle bir, e, bir karşı çıkış e, ortaya kondu buna. E, yani iş gibi, okul gibi şeylere gençliğimizi harcamamalıyız tabii. Yani biz bunu, e, hamile kalmalıyız, çocuk yapmalıyız. Zaten kadın dediğimiz çocukla eşit bir şeydir. Başka ne işe yarar ki? ...başka bir anlamı yok ki diyen epey öfkeli seslerle e, cevap verildi bu kampanyaya. E, haklı olarak bu itirazların e, yani bir tarafta bir sosyolojik boyutu var. Yani sosyokültürel ve politik boyutu var. Tabii ki benim e, bedenimle ilgili tasarrufuma sen mi karar vereceksin diye soruyor kadınlar. Ama diğer yandan da bir de hak boyutu var. Eee... İtalyan gazeteci Tiziana Bartolini kağıt üzerinde İtalyan kadınları erkeklerle eşit haklara sahip e, olarak görüyoruz. Ama gerçek bambaşka demiş. Kadınların çocuklara bakmasını bekliyoruz. Bekliyorsunuz, bekleniyor. E, bu durum hizmetlere erişimin nispeten kolay olduğu yerlerde veya küçük kasabalarda belki idare edilebilir. Ama büyük büyükşehirin karmaşası içinde kadınların destek ağları bu kadar zayıfken bunu nasıl istiyorsunuz diye soruyor. Bu nedenle çoğunlukla işi bırakmak zorunda kalıyor kadınlar diyor ya da çocuk yapmakta tereddüt ediyorlar. Yani ne hakla siz bu sorunları çözmeden sosyal haklar meselesini çözmeden böyle bir şey talep edebilirsiniz. Bırakın kadınların kendi kararlarını kendilerinin vermesine karışmayı ama bir öneri olarak bile bir devlet bu öneriyi yaptığında e, bunun e, haklar meselesini sosyal... ...ihtiyaçlar meselesini nasıl görmezden gelerek bunu yapabilir diyor. İşte tam da bu noktada şimdi kampanyanın üstten bakan dili bir problem ama bunun yanı sıra... ...hedefi de politik olarak yanlış bir zemine otur, oturuyor öyle değil mi? Sanki kadınlar çocuk yapmak istemediği için onları ikna etmek üzere yine kadınlara seslenen... üremenin de tüm sorumluluğunu kadınlara yükleyen bir kampanyadan bahsediyoruz... Oysa ki hedef kitlenin daha geniş tanımlanması gerekmez mi? Örneğin politika yapıcılara seslenerek ki bu bir hükümet kampanyası olduğuna göre... ...belki de hükümetin kolları sıvayıp bu duyuruyu bir paketle yapması. Bence biraz duralım burada. Çünkü yani söyleyeceklerini tahmin ediyorum ama bir ayrıma, bir ayrımın altını çizelim... Şimdi Türkiye'de de benzer şeyler oluyor ve benzer tepkiler veriyoruz. Yani kadınlar işte hamile kadın sokağa çıkmasın diyor birisi çıkıp. Bunun üzerinden kadın örgütlerinin ve kadınların tepkilerini biz okuyoruz. Bu tepkiler haklı. E, lakin burada durum biraz farklı. Burada bir e, densizliğin fikir olarak beyan edilmesinden farklı bir durum var. Bir devlet politikası var bu tarafta. Yani aslında bizim kürtajla ilgili yasal değişiklik... Ee, önerisi tartışmamıza benziyor o döneme benziyor yani herhangi bir politikacının ya da herhangi bir yazarın çizerin fikir, kendisinin fikir lideri olduğunu düşünen ya da gerçekten fikir lideri olan birisinin bir önerisinden söz etmiyoruz baya devlet insanlara bundan sonra böyle yapsanız iyi olur diyor. Dolayısıyla da hakikaten iki tane şey oluyor. Bir tanesi o densizliğe verilen cevap gibi bir cevap verme hakkınız var. Öbürü de devlete sen bunu niye söylüyorsun diye sorma hakkımız var. Tam da anlatacağın şeyler buna denk düşüyor. O yüzden bir Türkiye ile benzeştirenler için aradaki farkı bir çizeyim istedim. Tamam ...yani birincisi hedef kitle... ...tanımlanmasında bir problem var. Çünkü yine sadece kadınları hedef kitle... ...olarak tanımlıyor ve onlara sesleniyor. İkincisi... ...ebeveynlik rollerinin de dönüştürülmesi gerekiyor. Çocuk bakım yükünü sadece kadının değil... ...kadın ve erkeğin ortak sırtlayacağı... ...bir modele doğru ilerletmek gerekiyor. Fakat bunların hiçbirini yapmadan... ...bir iletişim kampanyasında... ...dümdüz ortalığa seslendiğiniz zaman... ...bunun karşılığının olması mümkün mü? Ya mümkün değil tabii. Ee, aslında... Devletlerin yaptığı iletişim kampanyalarının e, son noktada bir sonuç olması lazım. Yani devletin iletişim kampanyası biz şunları şunları şunları yaptık. Bundan sonra şunları şunları yapabileceğiniz bir ortam oluşturduk e, şeklinde olmalı. E, teşvikler verebilir. Hani e, ne bileyim çocuk sayısına göre... Bir sosyal yardım teşvi verebilir, eğitimi ücretsiz hale getirebilir ya da e, benzer başka katkılar yapabilir. Bütün bunlarla özendirebilir elbette yani meseleyi sadece bir iletişim kampanyası olmaktan çıkartabilir. E, ama bunları yapmaksızın yani bizim e, nüfus artışına ihtiyacımız var. O yüzden de şu sosyal önlemleri aldık e, demek sizin sadece bir çağrıyla yani yapın sonra da sonuçlarıyla kendiniz başa çıkın. Demesi biraz tabii ilginç oluyor. Yani sosyoekonomik ve politik boyutu var işin ve kampanyanın da boş bıraktığı alanlar tam da burası. E, şimdi hedef de yanlış. E, hedef kitle de yanlış. Yani hedef derken yani sadece kadınlara sesleniyor olması. Bir taraftan da tersinden düşünelim. Yani böyle bir karar tek başına kadının vereceği bir karar da olmayabilir. E, bu kararı kadının kendi başına verip vermeme kararı da kadınındır. Bunu bir erkekle birlikte de vermek isteyebilir. Kendi başına da verebilir bu kararı. Ama sonuç itibariyle öbür tarafta bu çocuğun ortak sahibi olacak olan işte ailelere sesleniyorsanız... ...bu ailelerin temsil ettiği, onların içinde yer aldığını varsaydığınız kadınlara sesleniyorsanız... ...bu seslenme durumu da yanlış. Tabii burada e da şimdi, ben bu pardon. sefer seni böldüm ama küçük bir şeyi de söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, devlet tüm bunları yapıp gerekli e, sosyoekonomik şartları sağladıktan sonra bile üreğin dememeli. Ancak böyle imkanlarınız var diyebilmeli belki de. Bunun üzerine de e, en azından düşünmek lazım bir tırnak işareti koyayım buraya. Valla Türkiye'de e, çok sık böyle taksi şoförlerinden çok duyduğumuz bir laf vardır. Devlet devlet değil ki diye başlarlar konuşmaya. <gülüyor> yani biraz böyle bir durum var burada. Devlet herhalde devlet <gülüyor> olduğunu farkında değil burada. Kendisini bir politik parti zannediyor. Ee, şeye insanlara tavsiyelerde bulunmak ve bu tavsiyelerde bulunduğu şeylerin altını fiziksel olarak, sosyal olarak düzleyip e, yapılmasını kolaylaştırmaktır devletin işi ee, ideal devletten söyliyoruz tabi böyle bir devletin içinde de yaşamıyoruz veya e, pek çok devlet bu şekilde değil ama evet e, sonuçta eli boş kalmış özetle eli boş kalmakla kalmamış e, bir de e, büyük bir tepkiyle karşılaşmış yani bir, biraz da tokat demiş devlet burada bu kampanya yaptığı için. Şimdi demokratik bir ülkeden söz ediyoruz. Görece İtalya'dan söz ediyorsak yani Avrupa üzerinden görece diyorum. Türkiye ile kıyaslanırsa gerçekten <gülüyor> çok güçlü bir demokrasisi olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ee, İtalya e, devleti herhalde buradan bir şeyler çıkartacaktır kendine ve bir sonraki adımını buna göre atacaktır. İkinci kampanyamız Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, kampanya ünlü müzisyen Aliş Yakiz'in kurucusu ve hamisi olduğu We Are Here, buradayız hareketine ait. We are here ayrımcılıkla mücadele eden bir inisiyatif. Kendi kampanyalarında birebir ayrımcılık ve hukuk süreçleriyle ilgileniyorlar ama bir yandan da ortak olduğu kurumlar aracılığıyla kadınlar, çocuklar, iklim ve çevre meseleleriyle ilgili alanları da destek veriyorlar. Kampanya eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrikalı Amerikalıysan öldürülmen için 23 sebep başlığını taşıyor. Şu arada e, hemen araya gireyim. Şu anda şu sıralarda ...bizim Twitter adresimizden bu kampanyayı görebilirsiniz. Linkleri eş zamanlı olarak paylaşıyoruz bizim konuştuğumuz zamanlarda. Evet, e, Mira, Mira İstanbul. İstanbul. Mira alt çizgi İstanbul adresinden görebilirsiniz. E, kampanya Afrikalı Amerikalılara yönelen polis şiddetine karşı ses yükseltiyor. Filmde Amerik Afrikalı Amerikalı 23 ünlü oyuncu ve müzisyenin 23 vakayı birer cümleyle anlatmasını görüyoruz. İşte şerit değiştirirken sinyal vermemek... Arka koltukta bir çocukla kız arkadaşınızın arabasını kullanmak gibi sebepler öne sürülüyor. Bunlar e, e, öldürülme sebepleri. Öldürülme aslında. sebepleri gerçekten yani öne sürülmüş değil hayatta karşılanmış aynen böyle olmuş e, sebepler. Her cümlenin sonunda zaten bahsedilen sebeple durdurulan polis tarafından ve sonu ölümle biten olayların kurbanlarını da görüyoruz. Kampanya 23 sebep hashtag ile Twitter kullanıcılarını bu sebeplere eklemelerde yapmaya da davet ediyor. Ya çok etkileyici bir metot. E, ...bu tür olayların... E, ...olayları raporlarında... ...bunlar var zaten. E, ve Ama detaylı bir şekilde var yani. Uzun uzun yazılıyor. Tutanaklar... E, ...tutuluyor. E, bu tutanaklar mahkeme kayıtlarına geçiyor. Davalar, e, dosyalar... ...dava dosyalarında yer almaya devam ediyor. E, o dosyaların arasında zaten kurbanların... ...o sırada ne yaptığı yazıyor. Hani bir madencilik yaparsanız... Böyle, ...biraz daha dikkatli bakarsanız yazıyor. Basın da bunları böyle özetliyor zaten. Gündeme getiriyor. Buradan alıp süzmüş ve sadece kurbanların o anda ne yaptıklarını söylemiş. E, gündelik hayatın basit eylemleri bunlar. O anda yaptığı şeyler. E, bunda bu eylemlerin ölümle sonuçlanması, e, da bir tezat var. Yani bu tezatın gücüyle e, bitiriyor mesajı veya iletiyor. E, özellikle polis şiddetinde social profi, profiling e, dediğimiz şey yani e, kurbanın şiddete uğrayan kurbanın sosyal profili... Ve ee, ratio ve profiling. Aynen ırk. ırks, ırksal e, özellikleri ciddi bir problem. Yani bunu e, dışarıdan bakınca da e, görebiliyoruz ve çok e, da çözebilmiş değiller bu meseleyi. Yani pek çok alanda güçlü adımlar atmış olmasına rağmen e, bu meseleyi bir türlü çözemiyor. Herhalde toplumsal alandaki kodları çok daha derine işlemiş bir meseleden söz ediyoruz. Irkçılık e, çok ağır bir e, şey. Evet. ABD'deki ırkçılık e, aslında bir toplumsal e, hareket be, şeklinde ortaya çıkmıyor. Yani toplumsal hareket olmak yerine farklı toplumsal hareketlerin söylemlerinde ortaya çıkıyor. İşte adayların söylemlerinde ortaya çıkıyor. Tümüyle ırkçılığa yaslanarak kendisini ifade eden hareketler çok güçlü hareketler değil orada. Çok zayıf ama işte davranışlarda, devletin davranışlarında, polisin davranışlarında... E, ...davalarda tanıkların itibarının e, kabul edilip edilmemesinde vesaire gibi... ...şeye de göre değişen, eyaletlere göre de değişen çeşitli tonlarda e, ortaya çıkıyor. E, güçlü bir kampanya ve bu ortaya çıkan zaten herkesin bildiğini malumu ilan eden e, bir kampanya, ilan eden bir kampanya. Burada bir müzik Türkiye'de, arası verelim. Pardon, Aynen. Türkiye'de de örneği kampanya olarak örneği değil ama... E, ...bu söylemin örneği var yani ekmek almaya giden çocuğun vurulması Berkin Elvan meselesinde. Bu söylemin Aynen. örneği var. Bu sıradan basit bir günlük edimi yaparken şiddetle karşılaşması. Burada bir müzik arası verelim. Dediğim gibi Ayşe hareketin kuruluş aşamasında bu inisiyatife gelir getirmesi ve dikkat çekmesi için söylediği We Are Here şarkısını dinleyelim. Sonra dünyanın farklı bölgelerinden sosyal fayda iletişimi örnekleri üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. get something we never had let's start with a good dad it's so real but it's so sad and while we burn in this incense we gonna pray for the innocent because right now it don't make sense right now it don't make sense let's talk about So that we could love each other brother say the nation we're not support for education because right now it don't make sense Hemzevin devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında ben Rauf Kösemen ve program ortağım Damla Özülerle ile birliktesiniz. Sosyal fayda iletişimini odağımıza alarak dünyanın çeşitli yerlerinden kampanyalar üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Sırada Avustralya'dan ilgi çekici bir bağış kampanyası örneği var. Bu örnek özellikle kullandığı mecra ve kullanım biçimi açısından farklı. Evet <gülüyor> kampanya prostat kanseri ve koku arasındaki bağı kullanmış... E, burası ilginç. Belki e, çok fazla sayıda insan bilmiyordur bunu. Ben de bu e, sırada öğrendim. Araştırma yapmıştın sen. E, onu gönderdiğinde öğrendim. Programı hazırlarken. Prostat kanserinin insanlar tarafından algılanmayan ama köpekler tarafından fark edilen bir kokusu varmış. E, Avustralya Prostat Kanseri Vakfı'na ait bir kampanyada da şehrin merkezine yerleştirilen e, çeşitli panolar kullanılmış. Bu köpeklerin e, koku alma meselesi. Hani e, polisi olaylarda uyuşturucu vakalarında uyuşturucu bulma için falan kullanıyor köpekler. Buna benzer bir şekilde kullanılabiliyormuş hakikaten yani kanserli hastanın e, yanına geldiğinde onun kokusunu aldığında başka bir şekilde tepki veriyormuş köpekler. Bu yüzden de reklam panosuna dev bir tencere koymuşlar. Ne alaka diyeceksiniz hani köpek prostat vesaire alakasını <gülüyor> birazdan anlatacayım. E, panonun içine yerleştirilen özel bir mekanizma ile anında kredi kartınızı kullanıyorsunuz ve dokunmatik özelliğiyle bir dolar doksan dokuz sent bağışta bulunuyorsunuz. Eğer bağış yaparsanız tencere aniden fokur diyormuş ve farklı kokular çıkmaya başlıyormuş. Böylece o kokuyu algılamanız... ...hangi koku olduğunu... E, ...işte bilmeniz... ...belki yanınızdaki insanla iddiaya girmeniz... ...şu çıkacak, bu çıkacak, bu böyle kokuyor... ...bu şöyle kokuyor falan demeniz gibi... ...bir nevi eğlence alanı yaratıyorsunuz... Kendine, ...kendinize ya da deneyim alanı... ...yaratıyorsunuz. Bu deneyim... E, ...alanında da... E, ...ilginç bir şey yani siz bu kokuyu duyabiliyorsanız... ...bağış yaptığınızda işte köpekler de... ...prostat kanserinin kokusunu... ...duyabiliyorlar... E, ...diye bir şey. Şimdi... Biraz e, senle konuşmuştuk to, evet. şeyden önce evet. programdan önce. Entelektüel bağı biraz zayıf yani. Hakikaten ne alaka dediğim gibi. Orası kesin ama inanılmaz bir şey olmuş. Çok hızlı bir bağış toplanmış. Yani. icat çıkartmışlar. Resmen. Evet yani burada oyuncaklı olması ve bir reklam panosunda anında bağış yapabilmek. Onun da 1 dolar 99 cent gibi çok küçük bir meblağ olması çok hızlı bağış toplanmasını sağlamış. Demek ki farklı mecralarda belki daha iyi entelektüel bağlar kurularak... ...daha enteresan işler yapmanın ve daha çok bağış toplamanın olanakları var. Valla muhteşem olur. Düşünsene e, şu anki mülteci meselesinde yemek için bağış istediğini insanlardan. Yani bu yemek kokusunu diğerleri duyamıyor dediğini ee, ...siz bu parayı ödeyerek hem bu kokuyu alıp hem de bu kokuyu bir başka insanın da sizin gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz dendiğini. Yani biraz kampanyanın fikrini çalmış gibi <gülüyor> oluyorum ama kusura bakmasınlar buraya daha çok uyuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E, zamanımız kısıtlı, konumuz çok. E, o yüzden Avustralya'dan hızla Çin'e geçiyoruz. Kampanya odağımız et tüketimini azaltmak. Et endüstrisinin gezegenimiz üzerinde çok büyük bir etkisi var. Küresel iklim değişikliğinin önemli sorumlularından biri olarak görülüyor. Kampanyayı hazırlayan WildAid, diyetimizi değiştirmezsek çok yakında gezegenimizi değiştirmek zorunda kalacağız diyor. Evet, WildAid Çin hükümetiyle işbirliği yaptığı bir kampanya yapmış ve burada iki önemli araç kullanmış. Bir tanesi durumu gözler önüne seren son derece basit bir infografik film. İkincisi ise büyük isimlerin rol aldığı bir film. Bu arada bu iki şeyi yine e, Mira İstanbul adresimizden e, şu anda Mira izleyebilirsiniz. Mira alt çizgi İstanbul. Evet Mira İstanbul yazınca zaten tamamlıyor. Alt çizgiyi görmeden de arama e, butonundan hı hı. bulabiliyorsunuz. E, bu büyük isimlerin rol aldığı ikinci filmde Anthony Schwarzenegger, James Cameron ve Lee Bingbing <gülüyor> iklim değişikliğine karşı mesajlarını çeşitli filmler çekerek e, ve et endüstrisine karşı açıklamalar da yaparak yayınlamışlar. Bu açıklamaların da yer aldığı kamera arkası görüntüleri de epeyce bir sükse yapmış. Çin'in kampanya yapması, büyük isimlerin kullanılması vesaire gibi şeyler burada kampanyanın konuşulmasını sağlamış. Yani şöyle bir şeyden ediyoruz. Bunu işte... İngiltere'nin yapması farklı, Çin'in yapması farklı. Yani Çin devleti böyle bir e, modern bir yöntem e, kullanıyor. Yeni bir yöntem kullanıyor. Kullanmaz diyemiyorum. Yani dünyanın önemli bir kısmı böyle olmadığına inanıyor da böyle e, şeyler yaptıklarında şaşırıyorlar ama bunun bir şaşırtıcı etkisi var. Veri olarak söylüyorum. Öbür taraftan da isimler hakikaten acayip yani. Tabii bir yandan şey de çok şaşırtıcı. Ee, küresel iklim değişikliğine karşı verilen savaşta hükümetlerin uyması gereken konulara geldiğimizde Çin epey Tırnak içinde ikircikli bir pozisyonda dururken birdenbire bir hükümetin kalkıp et tüketimini azaltmaya yönelik bir pozisyonu alması oldukça ilgi çekici. Yani Ama Amerikan bu da, hükümeti bunu yapamıyor mesela. Evet bir de acayip olan Kaliforniya e, valisiydi değil mi kendisi? Acayip ki, olan kampanya. <gülüyor> Çin'de bir Kaliforniya valisi eliyle onun elçiliğiyle yapmış olmaları da çok acayip yani. İşte Amerikan emperyalizmin oyunları bunlar. <gülüyor> Son olarak Singapur'dan bir kampanyayı konuşacağız. Bu kampanya özellikle reklam sektörü açısından, sosyal fayda iletişimi açısından çok enteresan bir vaka. Ee, çok iyi bilinen uluslararası bir reklam ajansının Singapur Şubesi'ne ait bir iş üzerinde konuşuyoruz. Ee, i̇steyenler Miray İstanbul adresinden e, ne konuştuğumuzu görebilirler ama kampanyayı görmeniz mümkün değil. işi görmeniz mümkün değil yani. Ee, şöyle açıklayalım. Ee, i̇ş Ege Denizi'ndeki mülteci sorununa yönelik düşünülmüş bir iş. Ege Denizi'nin bir uygulama ile uydudan izlemeye açılması ve uygulamayı indiren gönüllülerin kendilerine bir alan belirleyerek denizi gözlem altında tutmaları, riskli durumları bildirmeleri üzerine kurulu fikir. Ee, bu uygulama reklam dünyasının en büyük ödüllerinden Cannes ödüllerinde bronz, bronz aslan ödülü aldı. Ama ilginç olan şu ki uygulama ödülün açıklamasından, açıklanmasından sadece birkaç saat önce ajans tarafından kaldırıldı. Uygulamayı indirmiş olan pek çok blogger ve teknisyen de uygulamanın çalışmadığını belirten tweetler atmışlardı. Hatta teknoloji bloggerı Swift on Security uygulamayı sahtecilik olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Müşteri olarak görünen mültecilere yönelik çalışmalarıyla bilinen STK MOTİS'e... Tek söyleyebileceğimiz uygulamanın fikir olarak ilgi çekici olduğunu ancak uygulama aşamasının tam anlamıyla bir başarısızlık olduğunu ilettiğimizdir. Bizden sadece lansmanı desteklememiz istenmişti. Bizi basın bültenine böyle dahil ettiler açıklaması yaptı. Ödül komitesi ise henüz bir açıklama yapmadı. Ruf bu işe ne demeli? Ödül komitesi yaratıcılığa ödül vermiş. <gülüyor> Ama var olmayan bir işe. İşte Aslında. zaten en yaratıcı olan o. <gülüyor> <gülüyor> olmayan bir işle, olmayan bir işle bir yarışmaya katılıp ondan ödül almayı hayal edebilmek. Müthiş yaratıcı. Vermek de zaten yaratıcılığı <gülüyor> katlamış. Şimdi e, şöyle, Kanslyon e, bir teknik bilgi vereyim. E, bu bir yaratıcılık yarışması hakikaten bir... ...işleyiş yarışması değil, Ayfe diye başka bir yarışma var... ...verimlilik yarışması bu, sistemin nasıl işlediğine de bakıyor... ...ama bu demek değildir ki... ...yaratıcılık yarışmasında... ...hiçbir işe yaramayan, var olmayan bir... E, ...çalışmayan bir fikre... ...gerçekte var olmayan, çalışmak da değil yani işe yaramayan demiyorum. Müşterisinin var olmayan bile diyor. haberi olmayan evet. bir yandan da bir, bir, orada bir hafif bir dola, yani dolandırıcılık çok ağır olabilir belki ama bir Ali Cengiz oyunu var. Evet işte burada o e, atasözümüz var ya e, onun hiçbir suçu yok falan dedikleri aslında bence hani tamam e, kansliyon halt etmiş ama... Ee, bu nedir gerçekten yani? Böyle bir güzel bir fikir bulduk. Bu fikri e, bütün insanlar duysun diye yarışmaya sokalım ama fikir işlemesin. Üstelik fikrinizi bulduğunuz şey dünya üzerindeki mültecilerin denizler üzerinde takip edilmesi ve onların hayatlarının kurtarılması üzerine kurulu bir şey. Yani böyle bir oyun oynayamazsınız. Böyle bir özgürlüğünüz yok. Yani yaratıcı endüstrinin e, ...buraların sivil toplumun sosyal sorunların bir oyun alanı olmadığını anlaması lazım bir kere. Evet. En önemli e, dertlerimizden biri ola geliyor bu. Neredeyse e, ayda iki tane falan yapılmış e, son derece sosyal gruplar için, dezavantajlı gruplar için son derece kırıcı...